Burada e, hapis tutulan, zindanlarda kapatılmış e, e, tutsaklar neler yaşıyorlarmış, nasıl bir ortamdalarmış onları size anlatacağım. E, yani gerçekten insanın tüyleri e, ürperiyor. E, Friedrich Seide, Kutsal Roma Cermen İmparatoru 2. Rudolf'ün e, gönderdiği elçinin, e, maiyetinde yer alan bir eczacı 1591 senesinde fakat e, 3. Murat 1593 senesinde Avusturya'ya savaş açıyor. Elçi dahil e, maiyetteki herkes zindanlara atılıyor. Gerçekten de çok fena bir zaman geçirmişler. Ben de onları size bir parça e, aktarmak istiyorum. Kürek mahkumluğu durumu söz konusu ondan sonra e, araya birilerini sokup biçareler kendilerini zindana attırıyorlar. Zindandaki ortam daha iyiymiş. İkisinden de biraz söz etmek istiyorum size. O çok ilginç şeyler var. Bu bir programa sığmaz. Muhtemelen bunu ki program yapacağımı düşünüyorum. Diyor ki taş kadırgalarında çekilen inanılmaz sıkıntıları işkenceleri ancak yaşayan bilir. Gece gündüz. Aç susuz hiç durmadan küreklere asılmaları gerekiyor ve bir ciddi güç istiyor tabii bu kas gücü istiyor. E bu adamlar o kadar iyi beslenmiyorlar bir de yakıcı sıcak var dondurucu soğuk var e, haşeratın ısırıkları var bir sürü böcek garip garip e, hayvanlarla e, bir arada olmak durumunda uykusuzluğa dayanmaları gerekiyormuş. Çok ağır koşullar altında bir de sopa yiyorlar, halat parçalarıyla kırbaçlanıyorlarmış. Bazı zamanlar iki gün iki gece aralıksız kürek çektikten sonra demir atılıyor ve tenha tenha tenteler açılıyor, yelkenler indiriliyor. O Hristiyanlar birbirlerine yaslanıp sadece işte bir iki saat uyku uyumalarına izin veriliyormuş. Ondan sonra tekrar bir gürültü patırtı ve yeniden kürek çekmeye başlıyorlar. E, o kölelerin e, ağır kürekleri çekmekten hareket edemeyecek kadar e, kasılıyormuş kolları. E, ve e, o, tabii bir kere de böyle biraz uyuyup kaldıktan sonra da artık havanın sıcaklığına soğukluğuna göre e, gevşiyorlar. Neyse o kasları gevşiyor mu bilmiyorum ama. Bu durumda uy uykuya geçmek bile çok büyük işkenceymiş. Zayda öyle söylüyor. Ee, kendi yaşadıklarımdan biliyorum ne kadar fena bir şey olduğunu diyor. Taş kireç yüklü. Üstelik bazen arkasına e, oda boyunda sallar bağlanmış. Taş kadırgaları denizlerden aşırmak kadar korkunç bir işkencenin e, olabileceğini düşünemezsiniz diyor. Rüzgar ters yönden esiyorsa bir de e, kadırga yerinden kımıldamamakta e, direnir. Tıpkı çamura saplanan arabayı çıkarmak için atlarını kırbaçlayan acımasız arabacıların yaptığı gibi e, forsaların üzerinde şaklayan kırbaçların sesi dinmiyormuş. Bir armata veya rodos kadırgasındaki forsalar taş e, kadırgalardakine e, kıyaslandığında e, cennette yaşıyor gibidirler diyor. Çünkü bu kadırgalarda kürek çeken forsaların sayısı daha çokmuş. Ve gemi bir kere hız kazandıktan sonra da hızla ilerlemeye devam ediyor. Bir de o gemilerdeki köleler daha iyi koşullar altında çalışıyorlarmış. Bazen bir körfezde gemi uzun süre yatar, e, forsalar dinlenebilir, yeterli yiyecekleri de oluyormuş. Ve e, diyor ki Konstantinopolis'e vardıklarında taş kadırgalardaki zavallı kölelere sadaka bile e, verilebilir. Oysa taş kadırgasındakilere sadece bir yumru ekmekten başka bir şey verilmez. Ve bu nedenle de hiç yedek besinleri yoktur. Yani bu tabi taş ikisinde de taş kadırgalardan bahsediyor. Bir tanesi armatar odos öbürü ne bilmiyorum gerçekten. Ama işte birinde işçi olarak mı çalışıyorlar yoksa öbürü hepsi mi köle esir veya savaş sebebiyle belki ona göre değişiyor. Ee, zaman zaman birkaç diş sarımsağı taşla ezdikten sonra soğuk suyla karıştırıp içine küflenmiş ekmeklerini banarak açlıklarını e, gidermeseler güçsüzlükten ölür bu insanlar diyor. Buna karşılık Hristiyanların ve İtalyanların eline düşen Türklere ve diğer esirlere güçlenmeleri için fasulye, yağ, sirke bazen de şarap veriliyormuş. Taş kadırgalarındaki forsalar nadiren sıcak yemek yiyebiliyorlarmış sadece zaman zaman külde pişirdikleri salyangozları kabuklarından çıkarıp tuza banıyorlar. Onları yiyorlarmış. bu yüzden imkanı olanlar taş kadırgasından Rodos kadırgasına nakledilebilmek için ha burada o ayrımı net veriyor. Bu taraftakisine de taş kadırga, taş kadırga demişti. İşte o Rodos kadırgası demek daha iyiymiş oraya nakledilmek için. yetkili kişilere rüşvet vermeye çalışıyorlar. E o bir milli gelenek olduğu için mümkündür yani olur ne olacak ki e, muhakkak kim bilir neler oluyordu taş kadırgaları denize fazla açılmadıkları için başka Hristiyan gemileriyle karşılaşmak onların gemiye saldırıp yağmalamaları e, tutsakları özgürlüğe kavuşturmaları olasılığı da yokmuş ve Zahidel taş kadırgasına bindirildiği zaman ikinci sırada oturan bir Yunanlı ve Müslüman bir Afrikalı varmış onların yanına düşmüş bir Hristiyan olan Yunanlı ben kürek çekmeyi iyi başaramadığımda beni sık sık fena halde e, azarlardı diyor İşte çıkışıyormuş filan daha hızlı hareket etsin diye hiç de bir Hristiyana yakışır biçimde davranışlar değildi bunlar diyor halbuki Afrikalı ona acırmış ve yapması gerekenleri bilmeyen acemi bir e, köle olduğunu göz önünde bulundurarak e, o Yunanlı'ya karşı savunurmuş. Hatta bazen oturup dinlenmeme olanak sağlayarak benim yerime küreklere daha büyük bir kuvvetle asılırdı diyor. Berbermiş e, bu Afrikalı kimse ve arada sırada Türklerin saçını sakalını kesip düzelttiğinde para kazanıyormuş. O parayı da e, Zahider'le paylaşıyormuş. Bazen yarım gün boyunca çalışmadan... Durduğumuzda baştan aşağı sabunlanır yıkanır kuruduktan sonra bütün bedeni ağaç yağıyla yağlardı diyor o ağaç yağı da zeytinyağıymış o zaman da korduban derisi gibi simsiyah bir renk alırmış <gülüyor> çok neşelenirmiş buna o korduban derisi dediği de kordoba kentinden adını almış bir yumuşak keçi derisiymiş bu yağlanınca simsiyah kesilirdi diyor. Kendisi de çok neşelenirdi hepimizin en güzeli olduğunu üstelik kaşınınca da tırnak izlerinin kolay kolay belli olmadığını söylermiş, söylerdi diyor. Bir gece denizin ortasında büyük bir gayretle kürek çekerken Tanrı'ya yakarmış sayede zenci arkadaşıma gökyüzünü işaret ederek dedim ki kara kardeşim şu semaya bak işte benim tüm tesellim biz Hristiyanların öldükten sonra oraya kavuşacağı umududur. O da yan gözle bakmış ah zavallı bunu sadece Tanrı bilir korkarım ki insan öldü mü pek de olduğu yerden kalkamaz diye cevap vermiş fakat Zayda bu cevabı beğenmiyor. Diyor ki bu acınacak insanlar Tanrı ve Tanrı'nın sözleri hakkında bilgisizdirler falan yani çok emin işte gökte cennete gideceğine iyi bir yerlere gideceğine çok emin neyse bir şey demeyeceğim. Ondan sonra bu Afrikalı abi 3 ay sonra taş kadırgasından azat edilmiş. Çünkü köle değilmiş. Sadece başkasına bıçak çekmek gibi ağır bir suç işlediği için küreye mahkum edilmiş. 16. yüzyılın sonunda oluyor bu olaylar. Bir tekrar edeyim. Zaydel'in yanından ayrılınca adam tekrar çok zor duruma düşüyor. En iyi zamanlarım taş kalırgadaki en iyi zamanlarım sona ermiş oldu diyor. Çünkü e, etrafındaki diğerleri eziyet ediyorlarmış ona. traş ediyorlarmış onları sürekli. Saçımız sakalımız biraz meydana çıkar çıkmaz. Gözümüzün yaşına bakmadan hemen dibinden kazıtıyorlardı diyor. Bundan çok rahatsız oluyor. Ne yapacaksa şu koşullarda azıcık saçını başını uzatıp da ne yapacak acaba? Ay bir de bir korkunçlu bir hikaye anlatıyor. Ben pek bu tür şeyleri genellikle atlamayı seviyorum. Böyle çok... Ajite şeyler sevmiyorum onları o tür şeyleri konuşmayı programda ama bunu anlatacağım neler neler. Pranker isimli birisi zincirliymiş Zayderin yanında hapisten kurtulur kurtulmaz Müslüman oldu ve Halil Paşa bu da önünde esir alındığı sırada süvariler tarafından öldürüldü diyor. Daha önce Türklerle birlikte masla içtikten sonra sarkıntılık etmiş zaydeye ve zayide onu çıkışmış, çıkışınca elbisesinin kolunu sıyırıp çılgın bir tavırla bıçağını çekip kolunu kesmiş. Bu davranışıyla bana olan sevgisini göstermeyi amaçlamıştı diyor. Fakat bıçak yemeye kadar dayandığı için neredeyse kolunu kaybediyormuş. Ay bilmiyorum, çok özür dilerim. Eğer çok fena bir şey anlatıyorsam, hani bu yaşanıyormuş demek ki bu tür şeyler. Kadırgadan alıp hospital al Santo Paolo Hastanesine götürmüşler. Dört taler ödemek zorunda kalmış. Orada yeniden sağlığına kavuşmuş. Sözünü ettiğim bu Prank Radın'daki adam hakikaten ismiyle müsemma. Gerek hapishaneye kapatıldığımızda gerekse ondan önceki dönemde bizim gruptakilerden çok Macarlara ve Türklere yaklaşmıştı. Tutsaklığımız sırasında kendisini bu Macarlardan veya kendi memleketlerinden biri ziyaret ederse e, ağlama numarası yapardı, dilencilik ve hırsızlık yapmakta da yetenekliydi diyor. 1594 yılında Kaptan Paşa Cigala bir armada e, kurmuş, yani savaş filosu Hıristiyanlara ait adalara e, akın düzenlemeye karar vermiş. 6 ayı aşkın bir süre taş kadırgasında kürek çekmiş olan bizleri de, bu filonun kadırgalarına aktardılar diyor. Ondan sonra da ilginç bir şeyler oluyor. İşte Rumeli Hisarı'na geçecek. Orada nasıl odaları filan anlatıyor, binayı anlatıyor. Orada çok ilginç. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, Fridri Zaydel'in 1591 senesinden sonra e, aslında bir... E, Büyükelçilik mayiyetinde bir eczacı iken Osmanlı devletiyle kendi ülkesi savaşa tutuşunca esir düşmeleri sonucu kürek mahkumu oluyorlar. Sonra da arkasından zindana kapatılmışlar. O süreci konuşuyorduk. Dedim ki 1594 yılında Kaptan Paşa Cigal'a bir savaş filosu kuruyor. Hristiyanları da bu filoya kürek çekecek forsalar olarak alıyorlar fakat şöyle olmuş diyor ki reis bizzat gelip aramızdan birçoğunu bir kaliyete ile filoya götürdü ben adamın görünüşünden yumuşak huylu inançlı bir kişi olduğuna hükmettiğimden ona yaranmak için dedim ki bay reis size tanrı için rica ediyorum bana karşı merhametli olun çünkü ben henüz yeni köle oldum ve kalyonlardaki usulleri bilmiyorum. O da demiş ki kendini üzme tanrı büyüktür. Ve Spala adındaki geminin kıç tarafında pupanın yakınında kendisinin de oturmakta olduğu ilk sıraya zincirlettirmiş Zaydeli. Sürekli onun gözünün önünde olduğum için ona hizmet etmeye özen gösterdim. Her geliş gidişinde kapello denen başlığımla ayakkabılarını sildim. Onun karşılığında da ondan çok iyilik gördüm diyor. Yemek yerken hep bir lokma ekmeğin üzerine bir incir veya başka bir şey koyarak ısırsın diye önce zayde uzatıyormuş lokmayı ondan sonra kendi yiyormuş. Böylece açlık çeken bir insana sadaka vermiş olurdu diyor. Yemeğini bitirdikten sonra da geri kalan salatalık soğan elma armut gibi sebze meyve kabuklarını da Zaydale veriyormuş arada sırada çorba kasesinin dibinde de biraz artık bırakıp yalaması için ona uzatıyormuş ala yemekler o adamlar anlaşılıyor ne kadar aç kaldıkları ve yani işte gerçekten açlığa dayanmak sözü geçiyor çünkü sürekli oradan da anlıyoruz ee, boğaz'dan Karadeniz'e doğru açılıp e, bir deneme yolculuğu yapıyorlar. Ondan sonra yeniden Konstantinopolis Limanı'na dönüyorlar. Orada e, herkes e, yola çıkmaya hazırlanmış ve reis de kendisine 3 gün sonra denize açılacaklarını e, söylemiş. Diyor ki eğer İstanbul'da ya da Galata'da tanıdıklarım varsa onlarla vedalaş onlardan bir miktar yolculuk harçlığı al. Zahidel'de eczacı olduğunu Galata'daki eczacılardan bazılarıyla dostluğu bulunduğunu onlara gidip yolda kullanılacak merhem ilaç gibi şeyler alabileceğini söylemiş onun üzerine zincirleri çözülüyor yanına katılan bir gardiyanla beraber şehre iniyor doğru Sinan Paşa'nın hapishanesine gitmiş orada bir kurye Erhard Stefan von Travers yatıyormuş. Kadırgadan azat edilmesini sağlamak için İngiltere elçisine hitaben bir dilekçe yazmış. İngiltere elçisi çok lütufkar davranarak kabul etmiş onları ve demiş ki her ne kadar imparatorluk elçisi Bay Crickwitz daima ona ters düşmanca bir tavır içinde olmuşsa da, onun hizmetkarlarından bunun acısını çıkaracak hali yok. Bir Hristiyan olarak yalnız kadırgada kürek çekmekten değil tutsaklıktan da kurtulsunlar diye çaba harcayacakmış. Ona işte hemen yemek getirmelerini söylemiş iyi cins bir şarap sunmalarını karnını doyurmuş leziz bir şarapla neşelenmiş ondan sonra da elçi hazretleriyle vedalaşmış. ...ve elçi hazretleri e, o lütufkar tavrıyla Türk gardiyanı da bol bahşiş vermiş. Kötü davranma bu adama diye tembihlemiş. Sonra da Galata'daki birkaç İtalyan eczacıya uğruyorlar. Gardiyanla birlikte tekrar gemiye dönüyorlar. Ondan sonra da yerine zincirleniyor. İngiliz elçisi gerçekten hiç vakit kaybetmeden ertesi gün erkenden Paşa'ya e, gitmiş... Ee, Rica da bulunmuş e, yani ricası kabul olunmuş ama e, tam da bekledikleri gibi değil. Diyor ki bir daha sonra alacağı bir emre kadar e, bir çavuş gelip bizi bir tersanenin yakınındaki bir yere götürdü. Orada 8 gün boyunca zincire vurulmadan dolaştık. İngiliz elçisinin bize sağlamaya çalıştığı özgürlüğü düşünerek avunduk. Fakat ne yazık ki İstanbul'daki paşalar onun gayretlerini boşa çıkardılar. Macaristan'da bulunan Sinan Paşa'nın tutsakları oldukları için onun emirleri geçerliymiş. O sebeple de savaş gemilerinde kürek çekmekten kurtulmuş olsalardı tamamen özgürlüklerine kavuşamıyorlar. Bu abileri bir gemiye bindirip Kara Kule'ye götürmüşler. O zaman da bütün ümitlerimiz tamamen yıkıldı diyor. Kara Kule dediği Rumeli Hisarı. Burada özellikle bütün Osmanlı dönemi boyunca yabancılar hapsedilmişler. Oraya giren de bir daha çıkamıyormuş. Böyle de bir şey var. Onun için bütün umutlarımız yıkıldı diyor. Türklerin Karakule adını verdikleri siyah bir salyangoz biçimindeki kule, Boğaz'da Karadeniz'in kıyısında, İstanbul'dan iki Alman mile uzaklıktaki yüksek bir kayalığın üzerinde kurulu, Yeni Hisar adıyla da anılan, Haritalarda filea diye belirtilmiş olan kale. Karşı kıyıda yani Asya'da başka bir kale daha var. Aralarındaki uzaklık bir top atışı kadar. Her iki kalede de gayet büyük toplarla çok sayıda askerler var. Karadeniz'e açılan veya Karadeniz'den gelen tüm gemiler Kule'nin bulunduğu kaleye yanaşmak zorunda. Kastelflea veya Yeni Hisar denilen bu kale Türk hükümdarına aitmiş. Ve İstanbul'u fethetmeden önce bu Karakale'deki, yani hükümdar Karakule'de yaşamış İstanbul'u almadan önce. Kule yuvarlak, geniş, yüksek, duvarları 30 ayak kalınlığında taşlardan örülmüş. Üst üste yüksek tavanda odalardan ibaret 9 kat. Biz 7. katta kalıyorduk diyor. Salyangoz gibi kıvrıla kıvrıla yukarıya çıkan kulenin duvarları arasından. Üstü tonozlu bir e, geçit varmış. İşte katlara öyle ulaşıyorlar. Her katın girişinde küçük hücreler var. Buralarda nöbetçiler var. İşte odaların penceresinden içeri hava ışık giriyor. Bir de ocak yeri var. O nedenle odaya zaman zaman kayırılan tutsaklar yerleştirilirdi diyor. Yani diğerlerinden farklı bir oda bu. Bu yüzden bu odaya zaman zaman işte e, kayırılan tutsaklar yerleştirilir. Oda dışında Kulenin içi zifiri karanlık olduğundan gece gündüz içinde balık yağı yakılan kandiller varmış. Bunlarla aydınlanmayı sağlıyorlar. Çok da kötü kokar, bir duman yayarmış. Kulenin iç mekanı tahminen 40 ayak genişliğinde, etrafı kalın, sağlam meşe kerestesinden yapılmış bir parmaklıkla çevrili. Tutsaklar o parmaklığın iç tarafında bir tımarhanedeymiş gibi oturuyorlar. Bazen de ayakları sırıkların arasında olacak şekilde parmaklığa zincirle bağlanıyorlarmış. Nöbetçilerin geceleri ellerinde fenerle dolaşıp zavallı tutsakların ne yaptıklarını gözleyebilmeleri için duvarla parmaklıkların arasında da bir geçit yeri bırakılmış. Her akşam yeni nöbetçiler geliyor. Gösterişli sipahiler ve görev başına gelirken davullar zurnalar çalınıyor bir bölümü yukarıya çıkıp e, tutsakların katında diğerleri ise kulenin dibinde nöbet tutuyorlarmış. İşte bir ritüelle nöbet değişimi gerçekleştiriyorlar. Diyor ki e, bizi ilk kez kuleye getirip e, yönetici olan ağaya teslim ettiklerinde adam bizim görünüşümüzden çok korktu. Bundan anlaşılıyor ki üstü başı paralanmış, açlık çekmekten bir deri bir kemik kalmış, perişan bir durumdaydık. Oysa kara kuleye daima yüksek rütbeli tutsaklar, kontlar, soylu şövalyeler kapatılırdı. Bu sebepten kulenin ağası önce bize çok acıdı ama gene de bize sağlam kelepçeler, büyük demir halkalar taktırdı, yedinci kata yerleştirdi diyor. Ondan sonra da başlarına gardiyanlar dikmiş. İşte burada da tekrar ediyor. Kara kuleye giren bir daha kolay kolay çıkamıyor. Bu nedenle de büyük bir endişeye kapıldık diyor. Fakat yine de o taş kadırgalardaki ne kıyasla çok daha rahatmışlar burada. Dinlenip uyuyabiliyorlarmış. Oradaki kadar da işkence yok. Aslında öyle yatacak yerleri de yok. Yaz-kış çıplak tahtaların üstünde günlük giysileriyle, herhalde bir örtü de veriyorlarmış onlara yatıp uyumaya çalışıyorlarmış. Daha önceden de yani bir de gemiler filan ya haşerata alışmışlar onun için daha az etkileniyorlarmış fakat tahta kurularından söz ediyor çok canlarını yakıyormuş tahta kuruları çünkü bütün gün gizleniyorlar ondan sonra da oyuklardan çatlaklardan geceleri ortaya çıkıyorlarmış ve tam derin bir uykuya daldıkları sırada insanın yüzünü ısırıyorlarmış. Her tarafları çiçek bozuğu gibi yaralar, bereler, şişikler içerisinde. Bir de o tahta kurularını yakalayıp eziyorlarmış. Ay çok fena. Ondan da çok fena bir koku çıkıyormuş. Öğrüyorlarmış. Hiç ben bilmiyorum ben bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuzdur bunlar nasıl bir şeyler. Uu, söylerken bile bir fena oldum. E, i̇nsanın örmekten adeta içi dışına çıkıyordu diyor. Zaten midemizde çıkaracak bir şey de, de yoktu diyor. Demek ki çok fena bir şey o. Zamanla bu koşullara da alışıp katlanmışlar. Her gece düzenli olarak bir gardiyan gelip nöbetçileri denetliyormuş. Ee, Kelepçelere demirlerin sağlam yerinde olup olmadığına bakıyorlarmış. Bir de e, her 8 ve 14 günde bir kez üzerlerindeki giysileri, e, kollukları, yeleklerini, pantolonlarını, ayakkabılarını elleriyle yokluyorlarmış. Başka bir alet var mı gizleyip gizlemediklerini anlamak için. Ondan sonra lambalara balık yağı dolduruyorlar. Onları parmaklığın içine kapatıp gidiyorlarmış. Ve de dua, onlar da öyle dizlerinin üstüne çöküp dua ediyorlarmış. O duaları yaptıktan sonra her birimiz ekmek torbasına el atar ve bazen içinde ekmek yerine kocaman bir fare bulurduk diyor. Burada tıpkı ilk tutsaklıklarında olduğu gibi birlikte olup yani bir dayanışma düzeni kurmak zorunda hissetmişler kendilerini bir araya getirdiklerini vekil harca teslim etmişler. O da yani herhalde paradan söz ediyor. Galata'dan mercimek, pirinç, fasulye, bakla, makarna, yağ, sirke, salata, soğan, sarımsak, koyun kellesi, paçası, akciğer, yürek, karaciğer, ayrıca pastırma adı verilen tuzlanmış kurutulmuş et satın alıp getirirdi diyor. Bunlar sırayla aşçı ve aşçı yamağı oluyorlar. Böyle bir süre yaşamışlar sonra ise aralarından bazıları düzene uymayıp ayrılmış herkes kendi başının içerisine bakmış. Diyor ki verilen günlük tahsisatla geçinmek çok zor çünkü Karakule'de kalan birinin tahsisatı günde 3 akçe. Üstelik o dönemlerde de büyük pahalılık varmış ama yine de Türklerin lehine şunu söylemeliyim ki bildiğim kadarıyla bizim tahsisat, tahsisatımız her ay bir akçe bile kesilmeksizin düzenli biçimde ödeniyordu. Türk hükümdarı her birimize yılda kaba keçeden yapılma bir kaput üzerimize giyebileceğimiz giysiler yani pantolon ve ceket için kurşun renkte ensiz kaba bir kumaş ve gömlek için e, pamuklu dokuma e, verdiriyor. Böylece eğer açlıktan ölmemek için bunları satmak zorunda kalmazsak üzerimize giyecek bir giysimiz olurdu diyor. Sonra da vakit geçirmek için bir uğraş bulmaya çalışmışlar. Biri içlerinde... İyi anlıyormuş matematikten kendilerini aritmetiğe vermişler o matematikten iyi anlayan kişi bildiklerini diğerlerini öğretmiş İtalyanca Türkçe de öğrenmeye çalışmışlar böyle öyküler okuyup metinler çözüyorlarmış yönetici durumunda olan A, Türkçe okuma yazma öğrenmek isteyenlerin bir öğretmen tutmasına izin veriyormuş öğretmen her geldiğinde ona para veriyorlar öğleden sonraları da örgü örüp dikiş dikiyorlarmış Bazen açtıklarını unutmak için ekmek peynir yerine e, lafta eşliğinde ilahiler söyleyerek kendilerini avutuyorlarmış. E, i̇skambil veya tahta üzerinde oyunlar, tavla falan oynuyorlarmış. E, bazen de keyifleri düzeliyormuş. Özellikle önemli kutlama günlerinde bayramlarda veya Türk hükümdarının maliye dairesinden harçlığımızı ödediklerinde Hristiyan dünyasından iyi haberler aldığımızda çünkü her dört haftada bir Prag'dan İstanbul'a Venedik üzerinden bir posta geliyormuş. İmparatorluk sarayında nelerin olup bittiğini öğrenebiliyorlarmış. Bir de bazen işte onlara dışarıdan yiyecek gönderiyorlarmış. Çok acayip. Vaktimiz bitti ama ben devam edeceğim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.